Musa kardeşimizin sorusu. Duamın gerçekleşmediğini gördükçe, hem akıl almaz bir şüpheye giriyorum, hem de Arapçadan okurken yanlış mı okuyorum? Bir muska ya da kurban kesmek daha mı etkili olur ve okuyabileceğim tecrübe edilmiş bir dua söyler misiniz? Dualarımın, e, duaların e, kabul olmama sebebi nedir? Diye soruluyor. <gülüyor> evet. Geçen e, derslerimizde de buna e, değindik. Bu konulara değindik. Üzülerek bu soruyu okudum. Çünkü burada bedavacılık hissediyorum. Yani dua ettim, ettim, Allah kabul etmedi. Haşa Allah'ın varlığı şüpheli mi gibi bir hissiyata kapılan bir insan demek ki Cahil bir insandır. İs İslam'ı dini bilmeyen bir insandır. E, hatta imanında sarsıntı olan, imanında bir takım e, zafiyetler, şüpheler e, olan insandır. Ve maalesef imanında şüphe olan insanlar e, dünyaya meyletmiş olan insanlardır. Dünyaya meyletmiş olan insanlar sadece dünyalıklarını elde etmek için dine müracaat ederler. Dini dünyalıklarını elde etmek için bir argüman, bir vesile olarak görürler. Sağdan soldan üç kağıtçı bazı sözüm ona hoca kılıklı insanlar da Onların bu yanlışlarına e, yanlış katarlar. O da nedir? Derler ki, siz şu duayı ezberleyip, şu adette okursanız, şu dileğiniz, istediğiniz bir dilek, neyse, kabul olacaktır, olur. Bu konuda Allah'ın garantisi var, Resulünün garantisi var diye Allah'a ve Resulüne bir iftira ederler ve bu insanların daha çok kanmasına, daha çok şüpheye düşmesine sebep olurlar. Yapmış oldukları bu yanlışla birlikte aslında şeytana hizmet etmektedirler bu insanlar. Bir kere, değerli kardeşlerim, Allah'ın, biz kullarının yalvarışlarını, yakarışlarını kabul etmesi, öncelikle bizim onunla, Allah ile olan münasebetimizin, ilişkimizin, samimiyetine bağlı olarak gerçekleşecek olan bir durumdur. Sadece başı daraldığında Allah'ı hatırlayan, sadece bir takım maddi faydalar elde etmek için, dualar, dualarda tılsım varmış, şu kelimeleri ardı ardına söylersen, şu şu oluyormuş düşüncesiyle dine müracaat eden bu insanlar, cahil ve zavallı insanlardır bu insanların bu cehaletine ve zavallılığına alkış tutanlar, onay verenler sözüm ona alim geçinenler de maalesef katmerli cahillerdir böyle bir şey söz konusu olamaz dua demek yalvarış karış demektir dua Allah'a yapılır duayı kabul edecek olan yegane makam Allah'tır Allah eğer seni sevmiyorsa duanı kabul etmez. Allah senin duanı kabul, kabul eder bir yalvarış yakarış olarak görmüyorsa e, bu olmaz. Duanın kabul edilebilmesi için öncelikle tevhid ehli olmak gerek. Duanın kabul edilebilmesi için öncelikle ihlaslı olmak gerek. Duanın kabul edilebilmesi için öncelikle Allah'ın Emirlerini, farzlarını yerine getirmek ve elden geldiği kadar bunu bu konuda gayret sarf etmek gerek. Duanın kabul edebilmesi için insanın fuhşiyattan, büyük günahlardan uzak olması lazım. Duanın kabul edebilmesi için insanın yediğinin, içtiğinin helal olması lazım. Duanın kabul edebilmesi için insanlarda adalet e, olması lazım. İnsanlar zulmet, insanların zulümden uzak olmaları lazım insanların e, insanların metine, insanların kendisi için yapacak olduğu hayırlı dualara muhatap olabilecek, layık olabilecek bir profilde olması lazım ki dualar kabul olsun. İyi günde Allah'ı anarsan kötü günde o seni anar. İyi günde Allah'a İsyan içerisindeysen kötü gününde Allah seni duymaz. Sadece zor günlerde göğe yükselen e, yalvarış, yakarış kelimeleri yabancı kelimelerdir. Gök kapılarının tanımadığı kelimelerdir. Allah'ın duymak istemediği kelimelerdir. Bu tür insanlar Allah'ı kendi menfaatleri için kullanmak isteyen insanlardır. Hem kulluk yapmak istemezler, hem de Allah'ın kendilerine e, isyanlarında destek olacak nimetleri, varlıkları, maddi ve manevi bütün destekleri vermesini isterler. Bu büyük bir çelişki, büyük bir ucubelik, büyük bir kandırma çabasıdır. Allah bizden daha akıllı daha Allahu Teala bizim niyetlerimizi biliyor. İçimizi, yüreğimizi biliyor. Duamızın müstecap olmaya değer mi, değmez mi? Bunu Allahu Teala biliyor. Öyle ise hel yalvarışımız müstecap olacak diye bir şey yok. Üstelik sadece kulluk namına iki kelime dua okuyup, onu da kağıt üzerinden iki kelime dua okuyup bu şekilde e, kulluk yapacağını, kul olduğunu zanneden insanlar hele hele bunların duaları hiç olmaz. Olmaz yani. E, bu hocalarımız da uyarıyor. Duaların tılsımlı etkisi varmışçasına duaların eee şu adette, bu adette, şu şekilde, şu lafızlarla söylendiği takdirde e, kabul edileceğine, insanların bu şekilde isteklerine, arzularına, kavuşacaklarına garanti veren e, hocaları uyarıyorum. Allah'tan korkun. Bu yanlışlıktan vazgeçin. Ne Allah söyledi bu sözlerinizi ne Resulü söyledi. Nereden çıkartıyorsunuz bu işleri? Nereden çıkartıyorsunuz 4444 4 tane dördü sıralayıp salatı efendim tefriciye çekerseniz her istediğiniz kabul olur şeklinde bir bilgiyi siz nereden aldınız? Uydurma hadisleri hadis olarak mı zannediyorsunuz? Bu hadislerin kaynağını niye araştırmıyorsunuz? Hoşunuza mı gitmiyor? Mevzu olduğunu bile bile insanların yüzüne baka baka niye yalan konuşuyorsunuz? İnsanları niye aldatıyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Bile bile Allah'a iftira ediyorsunuz. Bile bile Resulüne iftira ediyorsunuz. Bile bile Kur'an'a iftira ediyorsunuz. Bile bile İslam'a iftira ediyorsunuz. Bile bile insanlara ihanet ediyorsunuz. Cehalet çukurlarında zaten bunalmış bir çıkış kapısı arayan Bunu da iki kelime dua yapıp Bunun tılsımlı etkisi olacağına inanarak Bir çıkış kapısı arayan insanlara Bu batıllarında destek olarak Evet evet böyle bu tılsımlı duaları yaparsanız Her istediğiniz olur şeklinde Onların yalanlarına destek olarak Neden bu insanlara ihanet ediyorsunuz? Neden bu insanlar sonuçta Söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkınca bu insanlar e, duaları kabul edilmeyince Allah'ta yok kitapta yok bunlar gerçekte değil bizi kandırıyorlar bunların e, aslı asları yok diyerek karlığa düşmelerine zemin hazırlıyorlar vesile oluyorlar sebep oluyorlar neden bunu yapıyorlar Allah'tan korkmuyor mu bu insanlar? Ya birçok televizyon kanalında görüyoruz. Reklamlardan sonra...